Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Şimdi bu Ekim ayının güzel bir gününde, bence Ekim ayında sonbaharda İstanbul çok güzel oluyor. Yani Çoğu insan bana katılmıyor biliyorum ama ben çok seviyorum. Silivri'den bir konuğumuz var. Melike Müezzinoğlu. Melike hoş geldiniz. Melike Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Şimdi Melike Hanım'ın Silivri'de bir permakültür çiftliği var. İsmi Malva Permakültür Çiftliği. Ben Melike Hanım'la 3-4 yıldır tanışıyorum. Ne yazık ki bu çiftliği gidip göremedim. Bu benim ayıbım ama. Benim de ayıbım, de temsilci ayıbım. <gülüyor> ama. Temsilci gönderdiniz ama. Kontrol ettiler. <gülüyor> Estağfurullah. Kontrol edemez. Ziyaret <gülüyor> diyelim. Şimdi lütfen biraz böyle İstanbul'un bu kadar yakınında bir permakültür çiftliği kurdunuz. Malva Permakültür. Neden adı Malva? Neden permakültür? Biraz oradan girerek başlayalım mı isterseniz? Tabii, bildiğiniz gibi şehrimiz dışarıya doğru büyümekte. Biz de İstanbul merkeze 90 km uzaklıktayız. Çok güzel bir sahil kasabası, denize 2 km, birinci sınıf tarım arazisi. İstanbul'un tarım arazilerinin %68'i Silivri'de, onun için çok kıymetli bir yerdeyiz. Burası 35 yıldır yürüttüğümüz bir proje. 20 yıldır organik tarım uygulamaları yapıyoruz burada. Sonra 2 senedir de hani ım, tek çeşitlilikten daha fazla çeşitliye geçip ekosistemimizi geliştirmek üzerine ne yapabiliriz diye baktık. Permakülte uygulamalarına geçtik. İsmi niye Malva? Çünkü biz varoluş amacımız bölgedeki yerel bitki örtülerini korumak bunları geliştirmek bunları çevremize tanıtmak malva silvessterriz ebegümecinin Latince adı ee, bizde bolca bulunan kendini esirgemeyen neredeyse her mevsim işte orada bir koparıp hemen yemek yapabileceğimiz bizi doyuran kendimizi iyi hissettiren bir bitki onunla özleştik onu kullanmaya karar verdik Ebegümeci'nin faydası nedir söyley <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birçok şekilde kullanılabiliyor. Diyor. Yani yarış bütün e, kısmını kullanabiliyorsunuz. Kurutup çay yapabiliyorsunuz. Yemeğini yapabiliyorsunuz. Yemeği ıspanak gibi mi oluyor? Aa, aynen. Yani, yani soğandan kavurabiliyorsun. Biraz patates küpleri yapıp hani topraktan eşinip kesinlikle yemek yapabileceğin e, her türlü doyurucu. Çok dedik. güzel. Peki Malva permakültür Çiftliği'nde işler nasıl gidiyor Amerika Hanım? Um, İşler nasıl gidiyor? Bir kere tek kişinin bir işi değil bu, takım çalışması. Bizde burada olma amacımız ya da sizlerle farklı kulvarlarda bir araya gelmemiz. Hem çevremizi genişletmek istiyoruz, hem beraber öğrenmek istiyoruz. Bir kere günlük programımız var, farklı eğitimlerimiz var. Bunlar çerçevesinde çok yakında bir EkoKamp gerçekleştirdik. İşte üniversite öğrencileri geldiler, üniversitenin belli fakültelerinden. Orada daha evvel hiç e, yerleşim, gözlem e, çalışması yapmamış öğrenciler bunlar. Orada bizim e, bir envanter, yani bitki çeşitli envanter çalışmamız oldu. Buna göre elimizde ne olduğunu biliyoruz ve bunlar bilimsel adlarıyla listeli. 53 familya 118 taksonomik e, çeşit ve 4.475 tane ağaç ve de çalımız var. Bunları birebir görebiliyorlar, demişme. uygulamalar yapabiliyorlar. Aynı zamanda doğal gözlem kamplarımız var. Ne gibi? Mesela leylekler bize uğramayı, bize konaklamayı, dinlenmeyi tercih ediyorlar. İşte ateş böcekleri bunun gibi farklı hem teorik hem de doğal hayattan gözlem yapabilecekleri farklı programlarımız var. Bir yandan da üretim yapıyorsunuz, sebzeleriniz, meyveleriniz. Yeryüzü Derneği'nin gıda topluluklarındaymış. Doğru mu o da? Kesinlikle doğru. Ama ben haritadan baktım. Esas sizinle de onu konuşmak istiyorum bu kısa girişten sonra. Sizin araziniz Google Earth'ten gözüktüğü kadarıyla sağdan soldan böyle canavar kolları gibi otoyollar geliyor. Gişeler var oralarda. Toki konutları var. Birinci sınıf tarım arazisine çok katlı. Öyle sıkıntılarımız var mı? Gerçek mi benim Google Earth'te gördüklerim yoksa ben yanlış araziyaya baktım? Ne yazık ki doğru yere baktınız. Şu anda doğa koruma ve biyoçeşitliğin tehdit altında olduğu bir gerçeği yaşamaktayız. Bu alanda her ne kadar çevremizi yeşil cidderli ağaçlarda çevirsek, işte organik olmaya devam etsek e, ne yazık ki yeni yapılan yollar ...ve de yeni konut ihtiyaçları ya da ikinci konutlarla çevremiz çevrilmiş durumda. Son derece verimli topraklar, birinci derece tarım arazisi bunların kesinlikle korunması gerekiyor. Çünkü gıda güvenliğimiz ve şehirlerin kendi açısından yeterli olması için olmazsa olmaz bu alanların korunması. Ee, evet çok hazin şeyler yaşanıyor etrafımızda şu an. Peki bir de orada bir telnik sanatı çalışması var. Evet, termik santral çalışmasını gündeme getirmen enteresan oldu. Çünkü ben Boğaziçi'nde çevre bilimleri master yaparken master ara vermek durumunda kaldım. Ee, bir buçuk sene evvel bu gündeme geldiğinde 6.000 dönemin 4.850 dönümü SİDİR'de planlanıyordu. Ama çok güzel bir takım çalışması yaptık. Farklı sivil toplum kuruluşları, işte bilimsel bazı bilgileri halka aktarma, köylün harekete geçmesi bu alanları sahiplendiler. ...ve şu anda ötelendi. Ha, çok ihale mi ötelendi? Ee, Tekrar, nedir, nedir sondurum? <gülüyor> Istırancalar ötelendi. yani Orman içerisinde ötelendi. Yine hala ilgilenmeye ha, devam ediyoruz. Ama yani? oradan vazgeçildi. Güzel bir kampanyayla... ...işte domatesimize, karpımıza... ...sahip çıkalım derken... E, ...bu konuda... ...bilgilendirdik halkı. Şey, kaç kilometre e, uzaklıkta şu anda? Istırancalar mı bize tam ezbere o, bilemiyorum ya, ama anlamında. yani bir 45 dakikalık araç mesafesi yani, diyebilirim. Yani ama yani 45 dakika da çok çok tuz aktif nemitin ikinci alanı Mikro olarak. Mikro klima tabii. açısından tabii. tabii ki etkisi olacak. Mantari hastalıkları evet. artacak. Biz bazı kayıtlar tutuyoruz. Organik sertifikaya da sahip olduğumuz için bazı ağaç türlerini, meyve türlerini artık yetiştiremiyoruz. Ne gibi şeftali gibi, kiraz gibi. Bunların ee, bu çeşitlerin sayısı azalacak. Mücadele yöntemleri belki artık organik olamayacak. Mantarı hastalıkları artacak. Yani çok farklı ekolojik sıkıntılar doğuracak. Evet. Aslında sizin orada olması da problem termik santrinin ama İstrancı olması tabii. Tabi hiç fark problem. etmiyor yani, yani nerede olduğunla ne olmaması bir risk Evet. Hatta orada bir nükleer santral düşüncesi de var biliyorsunuz üçüncü nükleer santral için İneğin adını. İneğin adını. İstrancı dediğimiz İneğin adının kara kısmı. Evet zaten. Değil mi doğru biliyorum oralar oluyor. Şimdi yani e, o... Orada Efendim, o, yani o nükleer vesaire... Birden vesaire, fazla yani proje söz konusu. Yani o bütün o bölgeyi yani gözden çıkarmışçasına her tarafta... Sanayi beslemek e, için. Böyle bir projeler, proje, proje, proje devam ediyor. Sınırın öbür tarafında ise e, tabiat e, varlıkları koruma kurulu karar vermiş. E, i̇çeriye e, normal araç bile alınmıyor. O da işten ters. Sınırın öbür tarafında da bir persantre var ama... Hayır, o, o, bölgeyi, de aynı o, o, o, o bölgeyi koruma altına almışlar. Bunun Bir de ya, Trakya otoyolu var. O, o sizin yakınızdan mı geçiyor? E, üçüncü otoyoldan bahsediyorsunuz. Üçüncü otoyol bize 800 metre gişelere bağlanıyor. Çanakkale otoyolu da yine aynı yerden çıkış yapıyor. Bu Çanakkale otoyolu üçüncü köprüye mi bağlıyor? Nasıl oluyor? O da sizin orada mı oluyor? Yani? E, Kınalı gişelerine geliyor. Havaalanına hizmet eden yol. Ee, şöyle ki üçüncü köprüden sonra dört tane e, çıkışı olan transit bir yol planlandığı belirtilmiş. Ona istinaden dördüncü çıkış kanalıdan Çanakkale Otoyolu'nun başlangıçın o kısası da kanalıdan Oldukça hummalı çalışmalar sürmekte ayrıca. Peki artık. bu kadar böyle bir dört şeritli filan bir yola ihtiyaç var mı Melik Hanım orada? Yani böyle yoğun mu hakikaten orası? Ne oldu beğenmediğini sormayın. <gülüyor> Gerçekten bilmiyorum. Yani orada böyle bir şey mi var? Yaksa bunlar abartı işler mi? Yani çet raporlarını okuyorum ben. Orada gerekli bilgiler yazıyor ulaşılabilirsiniz. Tamam ben de okuyacağım. Şimdi e, bir de sizin orada bir Arboterum projeniz var. Evet, botanik bahçesi arboretum. Aman arboretum Bak bir haftadır çalışıyordum yalnızca. <gülüyor> şey arboretum projeniz var. Biraz ona gelebilir miyiz lütfen onu konuşalım Evet şimdi bu bahsettiğimiz e, yerel çeşitlerimizin kaybolma tehlikesi bize bir şehir bahçesi yaratma ihtiyacı ve amacı getirdi. Sonuçta değişikliğe direnmek ne kadar buna uyum göstermek lazım. <gülüyor> Acıdır ki bunu belki bir fırsat olarak da kullanmak lazım. Ne için? Daha fazla insanlara ulaşabilmek için. Çünkü sonuçta bu e, gerçekleştirilen bir şey. Bununla beraber bizim misyonumuz hani toprağı kurmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını çiftçilere, tarım yapmaya başlamak isteyenlere, genel halkımıza, öğrencilere, bilim adımı, bilim kadın olarak gelişmek isteyenlere birebir uygulamalarla gösterebilmek. Bunun için de uluslararası kuruluşlarla kolaborasyon halindeyiz. Gerek eğitim programlarını oluşturmak olsun gerek bahçenin gelişim politikalarında. Tamam. Şimdi ben aslında oraları da merak ediyorum. Kimlerle ilişki içerisindesiniz, planlarınız neyi? İsterseniz buraya geçmeden önce e, ben siz Trakya'dan geldiğiniz için e, <gülüyor> sizin seveceğinizi düşündüğüm bir e, parça seçtim. Peki. E, hiç duydunuz mu bilmiyorum. Benim çok sevdiğim e, ve geçen aylarda da İstanbul'a gelen Barcelona, Cipsi, Balkan Orkestra diye bir grup var. E, bu orkestranın üyeleri Böyle solisti bahseden olur falan ama mesela içinde Sıp var, Bosna'dan biri var falan Ka karışık bir grup. Balkan müzikleri yapıyorlar. Onlardan aslında e, bizim İstanbullu dinleyicilerin kulağına değmiş bir parça seçtim. Ederlezi. Buna bunu sizin için dinletelim. Dinleyelim. Ederlezi'yi dinledik, Barcelona, Cipsi, Balkan Orkestrası'ndan. Melike Müezzinoğlu ile Malva Permakültür Çiftliği, Silivri'den gelen Melike Müezzinoğlu ile devam ediyoruz konuşmamıza. Kaldığımız yerde bu arbeturumu ar ar kurmak için uluslararası bazı kuruluşlarla e, işbirliği içinde olduğunuzu söylemiştiniz. Biraz oraya girelim mi? Nedir? Nasıl destek veriyorlar ve proje nasıl bir şey olacak? Ee, nasıl yürüteceksiniz? İnsanlar gelip görebilecek mi? Biraz sizden bunları demek isteriz. Evet, tabii ki. Şimdi bizim doğal olarak bulunduğumuz yer e, Trakya bölgesinde bahsettiğim gibi İstanbul'a 90 kilometre uzaklıktayız. E, erişilebilecek bir mesafedeyiz. Bulunduğumuz nokta coğrafyayla olarak Avrupa e, Siberya hattı üzerinde ve de Akdeniz düşey hattı üzerinde bir kesişim noktasında. Ekolojide kesicim noktaları her zaman fırsatları açıktır, daha fazla çeşitliğe sahiptir. Ee, burada bu tarz bir çalışma yoktu, bu bir ihtiyaçtı. Bu e, olağan dışı ekosistemi biz kullanarak e, buradaki özel iklim koşullarını ve biyolojik çeşitleri e, etrafımıza paylaşmak istedik. Bunu nasıl daha etkin bir şekilde yapabiliriz? nasıl plan proje dahilinde yapabiliriz diye araştırma dahilinde Botanik Bahçeleri Koruma Birliği BGCI merkezi İngiltere'de olan kuruluşla karşılaştık. Üyelik prosedürünü gerçekleştirdik ve ondan sonra uluslararası temsile başladık. İlk geçen sene Cenevre'de 4 senede bir tertiplenen bir kongre vardı. Orada ben <gülüyor> <nasıl gülüyor> de <seviyordum. gülüyor> <gülüyor> Evet, yani e, permakültürlen e, biyoçeşitliliği yeni nesillere öğretmek konulu projemizi tanıttık. Orada Yeryüzü Derneği'ni tanıttık. Sizin bize gönderdiğiniz gönülleri, bizim sizinle yaptığımız balkon bahçeleri projesini, evet. nasıl evet. fideleri paylaştığımızı burada dünyanın en tepesinde 500 botanikçi ve botanik bahçelerinde çalışan profesyonellerle paylaştık. Bunun ardından devamı geldi. Bu sene Mayıs ayında Lisbon'da bunun Avrupa ayağı yapıldı. Euro Gardens. Oradaydık. E, oraya Erasmus Bursu ile katılma şansı elde ettim. Çok Orada e, topluluklarla çalışma üzerine özel bir modül aldık Lisbon Üniversitesi'nde. Bunun evvelinde Prague'da Children and Permaculture, işte permaculture'de çocuklarda yine bir sunum gerçekleştirdik. Geçen hafta da e, Varşova Üniversitesi'ndeydik. Burada botanik bahçelerinde... Hafta, evet, evet. E, botanik bahçelerinde eğitim konulu bir konferans vardı. Ee, bunlar bizim için çok esin kaynağı oluyor ama aynı zamanda da esin de verebildiğimiz için memnunuz. Çünkü belki de türünün tek örneğiniz Türkiye'de hem biyolojik olan hem de uluslararası şekilde akredite olan tek arboretumuz. Şimdi bu kavramı bir açalım. Evet. Yani bir arboretum kavramı var. <gülüyor> Doğru mu? Doğru söylüyorum değil mi? <gülüyor> Armonet'in heceleri yerini değiştirmelisiniz. <gülüyor> Bence sen botanik bahçe diyebilirsin. <gülüyor> botanik bahçesi bak <gülüyor> Diyebilirdim ya. Neyse bir de e, biyolojik botanik bahçesi var. Şimdi bunun farkı nedir? Bunu biz, lütfen bize anlatır mısın? Çok güzel bir soru. Ee, benim de bu toplantılarda büyük bir cesaretle hani bu işte kutuyu açıp insanların sınırlarını zorlamaya çalıştığım bir konu. Eee Dünyada çok az biyolojik botanik bahçesi var. Bizim e, danışmanlık aldığımız botanik bahçesi Cenevre Botanik Bahçesi. Burası 280 dönümde kurulu ve 3 e, sene evvel tam olarak Biosuist tarafından, organik sertifika kuruluşu tarafından sertifika verilmiş botanik bahçesi oldu. Bunu nasıl yaptılar? sen de permakültür konusunda eğitimler veriyorsun. Ee, oranın e, şef bahçıvanı, onlara bahçıvan botan istiyorlar. Çünkü hem bilim adalılar hem de uygulama yapıyorlar. Permakültür diploması sahibi. Bu işe girişmek için direktör ile konuşuyor. Direktör diyor ki sana ekstra para vermem. <gülüyor> ee, yani tamamen kendi kaynaklarını yapacaksın. Yaparsan yap. Tamam sen yetkinsin. Ve bunu gerçekleştiriyor. Bravo. Ve büyük bir dirençle karşılaşıyorlar en başta. Hani bahçıvanlar çünkü hani bir dakika yetkileri var. Avrupa'da bizden işler çok farklı. İlaç, tarım ilacı kullanmak için özel e, şeye sahip olman lazım. Sertifikan olması lazım. Yani bu bir şey meselesi. Aynı yani itibar meselesi falan. Baktığın zaman onlar bile şu anda şunu savunucuları. Kimyasal tarım sertifikalanması lazım. Normal olan organik olması lazım. Bir tane ağaca bakıyorsun bir uğur beceğinin larvadan bütün aşamalarına Çok... kadar görebiliyorsun. Bu öyle bir müthiş bir şey ki yani insanları direkt olaraktan bitkileri ve bitkilerin desteklediği bütün hayatı görebilmeleri mümkün organik botanik bahçelerine. Yani eğer dünya için çeşitlik için bitkiler diyorsak ancak bunu bu şekilde yaparak kendimize doğru olabiliriz. Çok güzel... Bize buradaki örneği izleyebilir. Hah, işte <gülüyor> burada. Çünkü programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sizin planınız nedir? Bunu da yani burada bir biyolojik botanik bahçesi, Arbuterum söyledi. Arbuterum bir, yansıdık mı? kapatmaya çalışıyorlar, birisi açılmaya çalışıyor. Bir tarafı var. Değil mi? Evet, ne yazık ki öyle. Anmadan geçmeyelim. İstanbul Nersesi Botanik Bahçesi'nden evet. bahsediyorsun, evet. Evet. Ee, bugün burada bize eşlik eden, yan odada bekleyen bir arkadaşımız var, dış desteklerimizden biri, Rus Akademi of Sciences Executive Sekreterisi. Kendisi de dendrolog ee, ve burada farklı ziyaretler yapıyoruz. Bugün de İstanbul Üniversitesi botanik bahçesindeydik, doğru. Bununla ilgili şu an diyebileceğim şey şu, ee, biz bizi bugün dinleyenlerle Doğa adına bir şey yapmak isteyenlerle, öğrenmek isteyenlerle beraber takım çalışması yapmak istiyoruz. Çünkü bu hiçbir şekilde bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz çalışmamızın ilk aşamalarını tamamladık. Elimizde ne olduğunu biliyoruz. Üniversitelerle kolaborasyon içerisindeyiz. Derneklerle kolaborasyon içerisindeyiz. Ancak etkin kişilerle takım çalışmamızı arttırmak istiyoruz mevcut yerimizi tehditlere karşı korumak istiyoruz. Ve bunu nesiller boyunca devam ettirmek, botanik bahçeleri kurmanın ana sebebi. Evet. Yani bir kişinin işi değil bu. Bunu ancak paylaşarak, halkla beraber çalışmalar yaparak, paydaşları arttırarak sağlamak mümkün. Çok güzel. Peki insanlar size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşsınlar? Çok güzel. Ee, web sitemiz var. www. www.malvapermakultur.com Aynı şekilde sosyal medyada Facebook üzerinden, Instagram üzerinden bize ulaşabilirler. Ee, herhangi bir toplu eğitimi ya da okul eğitimi almak istelerini web sitemize bakabilirler. Oradan eğitim programlarımızı görebilirler. Harika, Her türlü iletişimi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bugün Malva Permakültür Çiftliği'nden Melike Müezinoğlu'nu konuk ettik. Bence çok güzel bilgilendirdiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok ufuk açıcıydı. Benim için de öyle. Ee, i̇yi geldi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz bize burada söz verdiğiniz için. Ne demek her zaman bekleriz. Açık Radyo'nun kapısı her dinleyicisine, her İstanbulluya açık. Yerimiz tophanede. gidip çayımızı içebilirsiniz. Ben Aytaç Timur. Açık Dergi için Dünya Yokumak programından her salı olduğu gibi bugün de herkese iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.